Bir şey söylemiş, öyle derler. Sırh söylemiş, bunun tipi şey söylememiş. Sen kalsın diyor. duramamış, bu Gitmiş, şey söylemiş, bir söylenmiş, söylemiş. İnsana söylememiş, kuyu yanırmış. Kuyuyla olmuş, kuyudan kamış çıkmış. Kamış ne olmuş, ne için söylediği oymuş. Hastalığın Ali'nin söylediği söylenmiş, dinle neyle şimdi sahip, öyle de şey var. Evet, da kupa, yani Ve i̇şte ben şu niyeti mi? Nasıl? Nasıl? Çünkü tamamıyla karşılaşıyorum. Şimdi araştıracaklar, bir parça bu değil. Bu bir parça değil. Nasıl ki üflenince ses çıkıyorsa insanla aktarırmak için yani, ses çıkıyorsa. Yani, nasıl hükümet yok? Hele ete ve dehri bir şey emrsu'a e, Allah insana tıklılıkta ruh evvelen evvelen böyle bir şey değildi topaklıdır. ruhi, ruh ondan verdi. Vakti insana kıymet ruh gittirmeye en güzel adamı aman dersin baban da olsa, annen de olsa, sevgilin de olsa, üçün durur dört yüzüne ama kalır şu kardeşim Allah rahmet eylesin <gülüyor> <gülüyor> bütün mağara tutuyor desin kalır yüzüle iş durun şerefoğlum ama şey insan bir ney gibi insandan gelen sözler kavuştan gelen ses gibi ama kendi kendine ses çıkarmıyor ana göremedim bakar bir meyzenin ne üflediği gibi akara da bir zamanlar ses verir şey zaman konuşması hakkı varmış bu bir insanda. Konuşu insan değildir. Hak konuşu insana azındır. O ne ki ayarlıyoruz, ne karagöz olayı işiyle, karagözle hacılat da aynı şey ifade ederler. Vakti gösterir. Sahne taynadır. İşte içine yalan mum artık yapamaz karagöz oynamazlar doğru değil. Olmaz. Tüveli de olarak yapmalı. Bir de şey yanıca, kör Onda başka bir ruhsiyet vardı. Kör kandil. Yağ ya kandil, yağ kandil. Bu. Onda ayrı bir şey var. Ayrı bir şey. Şairane bir şey vardı. Evet, evet gayet birleştim burada konuşacağım. Oturalım, ayrı ayrı. Öyle. Şey. De Geri kafalı değilim, herhalde. Şu an değiliz. Ama böyle. Yani, karagözlüdür öyle. Hatta da değil. Meşale yanıca Mesela yandı bir vakitte böyle şeyler verir o, Hayat hayatı gösterir, ona işaret var. Şeyh Fişleri Hazretleri öyle yaptı. Ne kara göze can varın, ne Hacı e sen de senin de benden söyleyecek konuştuğun haçalar. Ama seni Hacı Vat'ın çıkar, bir kara göze çıkar. İngiltere, Şeyh o çağır köşeye şeye gelmesini, kainata işaret verir. Dört kişi olması dört yükleme işarettir, dört mülüsüme işarettir, dört mesele işarettir, dört kitaba işarettir. Ya sanalım, dört kişi olması sahneyi. Şimdi ayatı enfakiyedir, onu bir sanırım dedi. Rakibeye'ye bir de kayıza etiyorduk, burada vazım oluyor orada kaslanmıştı. Biliyordu o, şeyden almış, bir şehraçta denildi. Bu şehraçta kitaplarını biz aldık. Karagöz'ün de kitap yazmıştı şeyefendi. Verisimleri vardı. Karagöz yapmış burada.